İyi ama daha tırnak içinde insani bir şekilde üretilmiş hayvansal yiyecekleri tüketmek iyi bir başlangıç değil mi? Değil. Diyelim hayvansal yiyecek tüketmenin sizi rahatsız ettiği sonucuna vardınız. Böyle bir durumda size kesinlikle tavsiye etmeyeceğimiz bir şey varsa o da vardığınız bu sonuca karşılık kendinize bir tırnak içinde geçiş süreci tanımanız Ve yuya gene tırnak içinde insani bir şekilde yetiştirilen veya öldürülen hayvanlardan elde edilen tırnak içinde mutlu etleri. Yuya tırnak içinde şefkatli davranılan ineklerden alınan tırnak içinde mutlu sütleri. Ya da tırnak içinde zenginleştirilmiş daha büyük kafeslerde ya da tırnak içinde kafessiz ahır denilen koca bir kafeste yaşayan tavuklardan alınan yumurtalar tüketmenizdir. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu tırnak içinde iyileştirmelerin, iyileştirme filan olmadığını, Guantanamo'da basınçlı suyla işkence edilen insanların başına geçirilen çuvalın kumaşını değiştirmekle aynı şey olduğunu düşünüyoruz. Ancak tırnak içinde mutlu hayvansal ürünlere karşı oluşumuzun tek sebebi de bu değil. Bunlara karşıyız çünkü kabul ettiğimizi söylediğimiz sağduyu göz önüne alındığında bu tırnak içinde çözümün hiçbir anlamı yok. Yani bu tırnak içinde iyileştirmelerin neredeyse hiçbir işe yaramadıklarından emin olmamıza rağmen yine de soralım. Bir işe yarasalardı ne fark ederdi? Hayvanların çektiği acı yüzde elli ya da yüzde seksen oranında azalıyor olsaydı ne olurdu? Böyle bir iddiada bulunmak saçmalığın daniskası olsa da buradaki tartışmamız için şimdilik bunun doğru olduğunu varsayalım. Ne geçti elimize? İnsanları içeren bir örneği ele alalım. Çocuklara gereksiz yere acı çektirmenin yanlış olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz. Zevk için çocuklara acı çektirmenin ahlaki olarak korkunç olacağı konusunda hiç kimsenin şüphesi yok. Zira böyle bir şey, çocuklara disiplin kazandırmak için en uygun yöntemin hangisi olduğu tartışmasından bağımsız olarak tamamen gereksizdir. Yani bazı durumlarda çocuklara vurmakta bir sorun olmadığını düşünenler de dahil olmak üzere hiç kimse çocuklara zevk için vurmanın kabul edilebilir olduğunu düşünmüyor. John ile Mary'nin zevk için çocuklarına sertçe vurduğunu düşünün. Bu sizi dehşete düşürür. Ya yetkililerin umurunda olmadığından, ki inanmak istemesek de çoğu yerde durum budur, ya da John ile Mary ikna edici bir şekilde yalan söyleyerek Çocuğun yaramazlık yaptığına ve bunu hak ettiğine yetkilileri inandırdıklarından duruma müdahale edip John'la Mary ile bizzat konuşmaya karar verdiğinizi düşünün. Size katılıyorlar ama sundukları çözüm daha yumuşak bir kemer kullanmak ya da darbeleri yarı yarıya veya epey azaltmak oluyor. Bu daha iyi mi? Elbette öyle peki bu doğru mu elbette değil